15. Özellik Başlangıç için yeni bir üs, davet için güvenlikli bir yer araştırmak Habeşistan hicretinin diğer bir hedefi de dava adamlarının güvenliğinin sağlanması, başlangıç için yeni bir üs ve davet için güvenilir bir yer bulmaktır. Seyyid Kutup, fiyizilalinde bu hedefe şöyle işaret etmiştir. Sonra Resulullah Aleyhisselam Mekke haricinde bu inancı koruyabilecek, ona hürriyetini temin edip Mekke'de ulaşmış olduğu donuk kalıplar içerisinden kendini kurtarabilecek dava hürriyetinin elde edilebileceği, inananların bela ve ezilmişlikten korunabileceği bir üs aramaya başladı. Takdirimce hicretin en önemli sebebi budur. Yeni davanın üssü olması için Medine'ye yöneliş birçok yönelişi geçmiştir. Habeşistan'a yöneliş, Medine'ye yönelişten öncedir. İlk müminlerden çoğu Habeşistan'a hicret etmiştir. Bu müminlerin sadece kendilerini kurtarmak için hicret ettikleri sözü kuvvetli delillere dayanmamaktadır. Eğer durum öyle olsaydı, Müslümanlardan kuvvet, üstünlük ve şöhret yönünden en zayıf olanları hicret ederdi. Fakat durum tamamen bunun tersiydi. Her türlü bela, işkence ve baskılara maruz kalan, Yeryüzündeki mustazafların en hayırlıları hicret etmediler. Aksine aşiret bağları kendilerini her türlü eziyetten koruyabilecek, belalara karşı koyabilecek kadar kuvvetli olan nüfus sahipleri hicret ettiler. Muhacirlerin çoğunluğunu Kureyşliler oluşturuyordu. Bunlardan Cafer bin Ebi Talib, ki babası ve onunla beraber oğullarının gençleri Resulullah Aleyhisselam'ı koruyorlardı, Zübeyir bin Avvam, Abdurrahman bin Av, Ebu Seleme el-Mahzumi ve Osman bin Affan el-Emevi gibi isimler ve diğerleri vardı. Aynı zamanda hicret edenlerin arasında eziyetlerin kesinlikle kendilerine ulaşamayacağı en şerefli Mekke evlerinin kadınları da bulunuyordu. Belki de Kureyş'in büyük aileleri arasında bir sarsıntı oluşturabilmek gibi bu hicretin arkasında başka sebepler de vardı bu ailelerin en değerli çocukları cahiliyeden kaçarak inançlarıyla birlikte hicret ediyorlar, bütün akrabalık bağlarını arkalarında bırakıyorlardı. Aşiret ve kabilecilik ilkelerinin yer etmiş olduğu bu toplumda, bu şekilde bir hicretin çok büyük bir sarsıntı yapacağı gayet açıktır. Özellikle de hicret edenlerin arasında, yeni akideye harbi ilan edenlerin başında gelen cahiliye liderlerinden, Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe gibileri varsa. Fakat bu sebepler Habeşistan'a hicretin yeni dava için en azından güvenli bir yer ve serbest bir üst bulma çabalarından biri olduğu ihtimalini gidermez. Özellikle Habeşistan hükümdarı Necaşi'nin Müslüman oluşu hakkındaki rivayetleri de bu sonuca eklersek Necaşi'nin kesin olarak Müslüman olduğunu ortaya koymasına patriklerin kendisine karşı baş kaldırmaları mani olmuştur Durumun böyle olduğunu çok açık bir şekilde görebiliriz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatında Seyyid Kutub'un bu büyük dikkatini destekleyen ve sağlamlaştıran birçok sebep vardır. Resulullah Aleyhisselam, Medine'ye hicret gerçekleştirmeden, Bedir, Uhud, Hendek savaşları ve Hudeybiye anlaşması yapılmadan önce Habeşistan muhacirlerini geri çağırmak için adam göndermemiştir. Bilindiği gibi Resulullah Aleyhisselam'ın Necaşi'ye elçi olarak gönderdiği Amr bin Ümeyye zamiri radıyallahu anh, Necaşi'nin yanında Amr bin el asla ile Hudeybiye anlaşmasından sonra karşılaşmıştı. Her ikisinin de Necaşi'nin yanında belirli görevleri vardı. Amr bin el-Ağız, Hudeybiye anlaşmasından sonra Muhammed aleyhisselamın elleriyle Mekke'nin fethedilmesinin kaçınılmaz olduğunu ve mukavemet etmenin hiçbir anlamı olmadığını görerek Necaşi'nin yanına sığınmayı tercih etmiştir. Amr bin Ümeyye, zamiri radıyallahu anh'in görevi ise, Hudeybiye anlaşmasından sonra görevleri bittiğinden, muhacirlerin Habeşistan'dan Yesrib'e yani Medine'ye dönmeleri için Necaşi'den izin istemekti. Medine tam beş yıl Kureyş'in yıkıcı hücum ve işgallerine maruz kalmıştır. Bu hücumların sonuncusu ise, Müslümanların kökünü kurutmak için tam 10 bin savaşçının katıldığı Hendek gazvesidir. Hendek savunmasıyla kafirler geri püskürtüldükten sonra Resulullah Aleyhisselam Bu andan itibaren biz onlara karşı harp edeceğiz. Onlar bize karşı harp etmeyecekler. Biz onların üstüne yürüyeceğiz buyurmuşlardır. Bu hadis-i şerifin belirttiği gibi Hendek harbinden sonra Medine'nin işgal edilme tehlikesi tamamen ortadan kalkmıştır. Hicretin 6. yılında yapılan Hudeybiye Antlaşması da Kureyşlilerin resmi olarak Medine devletini kabullenmiş olduklarını ortaya koyar. Resulullah Aleyhisselam, Medine'nin Müslümanlar için güvenilir bir üst olduğuna ve müşrikler tarafından işgal edilme tehlikesinin kesinlikle kalktığına emin olduktan sonra Habeşistan muhacirlerini geriye çağırmak için adam göndermiştir. Çünkü Medine'nin düşman eline geçme ihtimali ortadan kalktığından, artık Resulullah Aleyhisselam'ın herhangi bir işgale karşı sığınma ihtiyacı hissediciği ikinci bir üsse gerek kalmamıştır. Bu çok büyük bir siyasi anlayıştır. İslam devletini kurma çabaları içerisinde Resulullah'ın ortaya koymuş olduğu çok muazzam bir plandır. Gerçekleşebilecek bütün ihtimalleri göz önünde tutmakta Yeryüzünde inancın korunabileceği ve İslam devletinin kurulabileceği uygun olan bütün yerleri araştırmaktadır. Gerçekten de muhacirler Habeşistan'dan Medine'ye döndüklerinde Resulullah Aleyhisselam'ın Hayber'de olduğunu duyunca ona doğru yola koyulmuşlar, Hayber'in fethinden sonra kendisine ulaşmışlardır. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam, ''Hayber'in fethine mi yoksa Cafer'in gelişine mi hangisine sevineceğimi bilemiyorum.'' Demiştir.